Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. E, kıymetli arkadaşlar bugün Esma-i okumalarındayız ve Rahim ismine başlayacağız inşallah. Rahman ve Rahim isimlerinin aynı kökten geldiğini e, ve aralarındaki bir nüansı e, üzerinde düşünerek işlememiz gerektiğini konuşmuştuk daha önce. Şimdi o nüans üzerinde duracağız çünkü... E, evet. İkisinin aynı, yani Esma-i Hüsna listesinden iki ismin birbiriyle tamamen aynı anlama gelmesi, aralarında küçük de olsa bir farkın, bir işaretin, ayrıca bir telmihin olmayışı hikmete aykırıdır. Dolayısıyla Rabbimiz için hikmetsiz iş yapmak düşünülemez. Bilhassa Besmele gibi neredeyse dinin sembolü haline gelmiş, evrensellik kazanmış, bir başlangıç cümlesinde Rabbimizin kendi isimleri arasından seçtiği bu iki ismi peş peşe zikretmesi aralarındaki farka ayrıca dikkat etmemizi gerektirir. Yani biz Bismillahirrahmanirrahim derken Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye çeviriyor biliyorsunuz. Elmanlı başta olmak üzere klasik meallerin çoğunda böyledir çeviri. Çünkü Rahman ve Rahim'in tam bir karşılığının Türkçe'de mümkün olmadığını söyler Elmalı. Uzun uzun anlatır bunu tefsirinin girişinde. İşte esirgeyen, bağışlayan diye çevriliyor mesela bazı meallerde. Bunun son derece yetersiz, hatta Cenab-ı Hak için düşünülmesi doğru olmayan bir çeviri olduğunu söyler. Mesela esirgemekte birine bir şeyi vermekten kaçınmak anlamı da olduğu için, yani korumak anlamı yanında böyle kaçınmak, biraz cimrilik yapmak anlamı da olduğu için haşa Rabbimiz için asla ve asla bunun, Rahman ismini karşılayamayacağını söyler, uzun uzun anlatır Besmele tefsirinde. Biz de aynı kanaatteyiz. Dolayısıyla Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye çeviriyoruz ama yine de Rahman ve Rahim'in ne olduğunu anlama ihtiyacındayız. Çünkü biz her işimizin başında bu iki ismi zikrettiğimize göre bir Müslümanın hayatının başlangıcı ve bitişi yani yola çıktığı an ve hedefinin bağlandığı noktanın bu iki isimle başlayıp bitmesi bize bu isimler üzerinde dikkatle titizlikle durmamız gerektiğini öğretiyor. Hatta acizane kanaatim. E, bu iki isimle ahlaklanmak neredeyse Esma-i diğer hepsi içinde bir nevi anahtar kilit taşı rolü oynadığı kanaatindeyim yani e, biz Esma-i işlerken biliyorsunuz bu isim bize tecelli ederse nasıl bir ahlakımız olur e, bahsi üzerinde de duruyoruz e, bu iki ismin diğer bütün isimleri e, içine alan çekirdek e, isimler olduğu kanaatindeyim e, ve bu iki isimle başlamanın e, aynen besmeleyle başlamak olduğu gibi bize diğer bütün isimlerin kapılarını açacağını, kolaylaştıracağını, ahlakımızı kemale erdirmeye buradan başlamamız gerektiğini acizane düşünüyorum. Bunu da işaret etmiş olalım. Şimdi şöyle demişiz arkadaşlar 99 Esma Sonsuz Mana isimli eserimizde Rahim ismi Rahman'la aynı kökten geldiği için yani her ikisi de -me harflerinden, bu üç harften oluşuyor kökü. Kaçınılmaz olarak anlamlarını birbiriyle karşılaştırarak vermek gerekir. Yani aradaki farkı veya işte neden Cenab-ı Hak bunları farklı formlarda tekrarladığını anlayabilmek için Rahman ve Rahimi birbiriyle karşılaştırmamız gerekiyor. Rahman, rahmetini hiçbir ayırım yapmadan bütün yaratılmışlara ulaştırandır. Bunu konuşmuştuk Rahman ismi üzerinde. Bu rahmet hiçbir kayıt ve şarta kulun kesp ve iradesine bağlı değildir. Yani hakkaniyet gerekmez, hak etmiş olmak gerekmez Rahman isminin size tecelli etmesi. Ve sizin de birine Rahman isminin ahlakı, e, gerektirdiği ahlakla davranabilmeniz için, yani adaletle, hakkaniyetle, lütufkar, ikram etmeniz için, e, işlerini kolaylaştırmanız için insanların, e, onun bunu hak etmiş olması gerekmez. Yani hakkaniyet beklenmez Rahman isminde. O yüzden çok kuşatıcıdır e, ve ulaşılması bir insan için neredeyse imkansızdır. Bir insanın bunu başarması imkansızdır. Çünkü insanda nefis denen ben merkezli, dünyaya kendi penceresinden bakan bir yapısı var insanın. Rabbimiz gibi değil yani bütün mahlukata efendim son onların üstünden bakmıyoruz biz onların içinden bakıyoruz yani o mahlukatın bir parçasıyız onların zayıflıkları bizde de var ve dolayısıyla kendi penceremizden bakıyoruz kendimize yakın olan yakın hissettiklerimize. Ee, daha güçlü bir merhamet ve destekleme arzusu duyuyoruz onu. Kendimizden uzak hissettiklerimize veya bizimle aynı yolu paylaşmadığını düşündüğümüz insanlara karşı biraz daha e, farklı bakabiliyoruz diğerlerinden. Dolayısıyla arkadaşlar... Ee, mesela Rahman hiçbir insana isim olamazken Rahim isminin tek başına yani başına apt konulmadan insan için kullanılabileceğini çünkü Rahim ismini biraz sonra göreceğimiz e, o Rahman'ın tecellileriyle kendisine ulaşan nimetleri hak yolunda kullanma sonucunda elde edilmiş bir merhamet kazanılmış hak edilmiş bir merhametten söz edildiğini göreceğiz. Siz mesela burada üzerinde düşünmemiz gereken bir soruyu not almışım sayfanın kenarına. Demişim ki hak edişe bakmaksızın kime merhamet edersiniz? Yani... Kimlere böyle bakabilirsiniz? Mesela insanın hayvanlara duyduğu merhamet böyle bir merhamet midir? İnsanın doğaya duyduğu sevgi, merhamet, yakınlık böyle bir yakınlık mıdır? Yani onun bir şeyi hak etmesi gerekmeden ona böyle merhametle, şefkatle, nezaketle, lütufkar. Çünkü merhamette mutlaka lütuf da bulunmalıdır arkadaşlar. Sadece acımak merhamet değildir. Bunu konuşmuştuk. Özellikle dünyada böyle bir takım felaketler, kötülükler, cereyan, edip giderken böyle sadece uzaktan bakmak, acımak ama o acımanın gereği olarak hiçbir adım atmamak mesela bir merhamet değildir. O bir sadece gelip geçici bir duygudur. Hatta acizane kanaatin bir süre sonra sizdeki gerçek merhametin kör körleşmesine yok olmasına sebep olur. İşte hakikatin önemsizleşmesi post denilen hakikatin önemsizleşmesinin bence bu aşırı derecede maruz kalmak ve duyarsızlaşmakla da yakından ilgili olduğu kanaatindeyim. Bunu bir düşünmemiz gerekir hepimizin. Yani biz, ben, mesela bir şahıs olarak ben, işte en yakınımdaki insanlardan başlayarak, en uzağımdaki gezegenlere, yıldızlara, Galaksiye varıncaya kadar yani bütün bu çevremi kuşatan varlık alemi içerisinde kimlere, hangi varlıklara hak edip etmediğine bakmaksızın merhametle yaklaşabiliyorum. İşte o, ne kadar bunu başarabiliyorsam o kadar o Rahman isminin tecellisinden nasibim artmış oluyor arkadaşlar. Ee, Allah'ın Rahman isminin, ee, icabı olan merhamet, rahmet hiçbir kayıt ve şarta kulun kesp ve iradesine bağlı değildir. Rahmanın tecellilerine mazhar olabilmek için yaratılmış olmamız yeter. Ee, yaratılanı hoşgör yaratandan ötürü sırf e, bir Allah'ın yaratığı olduğu için yani Cenab-ı Hak onu yaratmayı dilemiş ve varlık alemine onu indirmiş olduğu için bir varlığa hürmet duymak, şefkat duymak, hakkını kabul etmek, onun üzerimizdeki hakkını kabul etmek. Bizim ona karşı bir insanlık görevimiz varsa onu içtenlikle kabul etmek işte bu Rahman'ın kuşatıcı rahmetinin üzerimizdeki tecellisidir. E, Acizane kanaatim çok çok az insanlar rastladığımız bir özelliktir arkadaşlar. Dünyanın neresinde olursa olsun... Ee, zulme uğrayanların yanında olmak, dinine, diline, ırkına, işte daha önceki yaşantısına, ahlaki seviyesine vesaire yaptıklarına, ettiklerine bakmaksızın yani zulme uğrayan herkesin yanında olmak, zalimin kim olursa olsun yakınımız, akrabamız, sevdiğimiz, dindaşımız vesaire ne olursa olsun yani zalimin karşısında olmak ve zulme uğrayan veyahut da bir e, büyük bir dünyevi afetle bir belayla sınanan o insanlara elimizden geldiği kadar hayvanlara, sadece insanlara değil bu çevre felaketlerinde çok ciddi sayıda ee, hayvan türü yok oluyor biliyorsunuz. Onlara karşı işte onların varlıklarını devam ettirebilmesi için e, içimizde büyük bir istek ve dışarıya taşan e, bir e, çaba olması demek. Rahman ismini bize tecelli etmesi demek. Ee, yani sorgusuz, sualsiz, şartsız, kayıtsız, şartsız merhamet. Anlatabilmişimdir inşallah. Ee, gözümün önüne böyle birkaç insan modeli geliyor arkadaşlar bu, bu konuda ne yazık ki e, özellikle e, herkesin birbirini ötekileştirdiği e, kendi tarafında kendi safında gördüğü veya işte kendi grubunda cemaatinde veya işte her neyse yani kendi dünya görüşünde e, gördüğü kişilere karşı sorgusuz sualsiz bir yakınlık kendisine karşıt gördüğü kişilere karşı da sorgusuz sualsiz bir düşmanlık hissi Bugün dünyada daha çok örneğini gördüğümüz bir yaklaşım maalesef benim acizane kanaatim kabul edersiniz etmezsiniz. Biz Müslümanlar da bundan çok hariç tutamayız kendimizi. Böyle bütün insanlığı kuşatan bir merhamet, bir şefkat, işte Rahman ismini anlatırken söyledik günahkara dahi yani e, haksızlık yapana dahi zalime dahi ulaşan bir rahmet yani nasıl oluyor zalime rahmet etmek onu zulümden alıkoymaya çalışmak suretiyle çünkü o zulmü sebebiyle uğrayacağı dünyada ve ahirette uğrayacağı felaketlerden onu korumaya çalışmak bu kadar kötüleşmekten onu korumaya çalışmak arkadaşlar bir insanın e, kötülük yoluna girmesinin ona vereceği zarardan onu korumaya çalışmak o yüzden onun için üzülmek İnşallah anlatabilmişimdir. Bu çok yüksek seviyede bir insanlık. Ee, Rabbimden uzaktan da olsa bunu bize e, anlamayı, uzaktan da olsa sezgisel bir yolla da olsa e, varlığını aklımıza ve kalbimize sığdırabilmeyi, yani böyle bir insan olmanın mümkün oluşunu bize hisset hissetmeyi bize nasip ettiği için bunu başarmayı da nasip edeceğine dair bir ümit taşıyorum ve kendim için başta olmak üzere hepiniz için bunu canlı gönülden Rabbim'den diliyorum arkadaşlar. Tarafgirlik, böyle bir futbol takımı tutar gibi fanatikçe efendim böyle saçma sapan yani öbür takımı tutanların ne kabahati var mesela, işte öbür takımın ne kabahati var, böyle mesnetsiz düşmanlıklar, mesnetsiz dışlamalar mesnetsiz kötüleştirmeler sırf renginden dolayı ırkından dolayı hiç kimse değil mi ailesini kendi seçmiyor ırkını kendi seçmiyor ee, acizane kanaatim sırf bu sebeplerden dolayı hatta ve hatta bana sorarsanız yani girdiğimiz yolun bile ne kadarını biz seçiyoruz ki arkadaşlar. Yani işte bir Kızıldereli atasözü var her yerde çok söyleniyor. Birisini yargılamadan önce onun makasönlerini giyip üç ay yürü diyorlar yani. Hani sen aynı mesela ben düşünürüm yani ben o aileden gelseydim böyle bir altyapım olsaydı, beni böyle yetiştirselerdi acaba o kişiden daha iyi davranmayı başarabilir miydim yani? Dolayısıyla işte bu merhamet anlatabiliyor muyum? ama buradan şu anlaşılmasın. Yani böyle affedersiniz çok özür diliyorum böyle evet. e, aptalca banal bir şekilde yani gel işte herkes gelsin benim tepeme çıksın herkese ben saygı duyuyorum işte olsun varsın hakkımı da yesinler böyle bir şey değil arkadaşlar. Bizim dinimizin prensibi Davut hutbesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in açıkça söylediği üzere la tazlimu ve la tuzlamudur. İnsanlar arası ilişkilerde özellikle hukuk yani haklar söz konusu olduğunda ne kimseye zulmederiz ne de kimsenin bize zulmetmesine izin veririz. Çünkü bir başkasının zulmetmesine e, çanak tutmak yani isterse bu benim şahsıma yapılan zulüm olsun ona merhametsizlik oluyor aynı zamanda. Çünkü dünyasını da Ukba'sını da mahvetmiş oluyor o zulmü yapmak suretiyle. inşallah anlatabilmişimdir. Yani bir denge içerisinde, hakkaniyet içerisinde herkese e, öncelikle rahmet nazarıyla bakmak. İşte Rahman buydu arkadaşlar. E, Rahmanın tecellilerine mazhar olabilmek için yaratılmış olmamız yeter. Gelin görün ki Allah'ın rahmeti sadece Rahman oluşundan ibaret olsaydı, İyi ile kötü, haklı ile haksız arasında fark gözetilmemiş olurdu. Özellikle de arkadaşlar nihai planda. Yani şöyle düşünün Cenab-ı Hak bu dünyada herkese yaratıp onları buraya var ettiği için ee, hangi yolu seçmiş olurlarsa olsunlar, çalışmalarının karşılığını veriyor, yediriyor, içiriyor. İşte güneş herkese birden doğuyor, rüzgarlar herkesi birden ferahlatıyor veya e, hayatın devamına yardım ediyor. İşte deniz hep herkesi taşıyor, gemiler vesaire. Ama ahirette de böyle olacak olsaydı. Yani Allah orada da işte Hristiyanların anlattığı gibi bizim babamız hiç kimseyi yakmayacak. Haşa tabii. Efendim e, cehennem yok yani böyle bir şey yok. Hepimiz Allah'ın katında meleklere dönüşeceğiz. Böyle orada bizi işte şey bekliyor babamızın yanında böyle cennet gibi bir hayat bekliyor. Olsaydı arkadaşlar iyi ile kötü, haklı ile haksız arasında fark gözetilmemiş olurdu. İnsana irade ve yani... E, orayı okuyayım neyse cümleyi okuyayım. Insana irade verilmiş olmasının bir kıymeti olmaz. İyilik için çaba göstermek lüzumsuz. Ahlaki tekamül de na mümkün olurdu. Yani eee ne yaparsa yapsın herkesin yanına kar kalacak ve Allah her koşulda kim nasıl davranırsa davransın ona dünyada da ahirette de merhametle davranacak ve bunun dışında hiç çıkılmayacak Cenab-ı Hakk'ın cezası, ikabı, işte cehennemi, hesabı böyle şeyler olmayacak olsaydı o zaman dünyada insanın kendisini tekamül ettirmek için e, efendim e, nefsani dürtülerine, hayvani e, taraflarına hakim olup, meleki tarafı, taraflarını yüceltebilmek için kıyasıya bir mücadele, ahlaki bir mücadele. Aynı zamanda sosyal hayatta değil mi birçok uyaranla karşılaşıyoruz. Bunlar arasında doğru olanı seçmek ve doğru olanda sabit kalabilmek, orada ilerleyebilmek için göstereceğimiz mücadele Son derece gereksiz, saçma, boşu boşuna olurdu. Çünkü zaten cennetliyim, zaten Allah her iki cihanda da bana merhamet edecek. Zaten azap diye bir şey yoksa o zaman e, ne dine gerek var, ne hukuka gerek var, ne ahlaka gerek var. Değil mi arkadaşlar? Bütün varlık, bütün bu mücadele e, saçma sapan olurdu. Dünyaya bile gelmemize gerek kalmazdı. Çünkü ne yapmış olursa olsun herkes işte zaten sonuçta iyi bir sonuçta karşılaşacaksa dünyadaki o imtihan sahasına hiç gelmeden herkese yüz verirdiniz. Değil mi? Kağıtları dağıtmaya onların da bir şeyler yazmasına bile gerek kalmazdı. Yani burada tiyatro mu oynuyoruz değil mi? İnsan öyle derdi o zaman. Rabbimizin esmasının isimlerinin birbirinden bağımsız olmadığını ve her birinin, birinin diğerleriyle ilişki içinde mükemmel bir bütün oluşturduğunu biliyoruz. Bunu hep konuşmuştuk en baştan beri. Rahmetin adaletle ilişkisinin sonucudur ki rahim ismi şimdi aradaki farkı veriyoruz arkadaşlar tekrar edeyim cümleyi. Rahmetin adaletle ilişkisinin sonucudur ki rahim ismi kulların iradelerini iyilik yolunda kullanmalarının bir ödülü olarak ulaşacakları ikinci bir rahmeti ifade eder. Evet o kuşatıcı merhamet yani Rahman isminin tecellisi bu dünyada bütün insanlara hangi yolu seçerse seçsin ne yaparsa yapsın bütün insanlara ulaşıyor. Zaten var yokluktan varlığa çıkmamız daha en başta o rahmete mazhar olduğumuzu gösteriyor. Ama Cenab-ı Hak sadece e, Rahman ve Rahim değil aynı zamanda adil değil mi? Adalet sıfatı var Rabbimizin bu ismi var dolayısıyla bütün bu isimlerinin gereği olarak arkadaşlar rahmetin adaletle ilişkisinin sonucu olarak rahim ismi kulların bu başta ulaştıkları o merhameti kendi kullanarak yani işte gıdayı, varlığı, ömrü, zamanı, vakti, vücudu, enerjiyi, maddi manevi kendisine verilmiş o Rahman isminin tecellisi olarak verilmiş bütün imkanları kendi iradesiyle iyilik yolunda kullanmalarının bir ödülü olarak Cenab-ı Hak ikinci bir rahmeti devreye sokacak ki işte o da Rahim ismi. Yani şunu demek istiyoruz arkadaşlar, Rahim ismi olmasaydı İnsanların ne çabalamasına gerek vardı az önce anlattığımız gibi ne de o çabaların sonucunda bir fark meydana getirebilirlerdi. Evet. Acizane kanaatim bu fark hem dünyada hem ahirette söz konusudur. Bu nedenle mesela eşit işe eşit ücret bir adaletin gereği ise biraz daha öne çıkan, biraz daha fazla çaba sarf edenlerin takdir edilmesi de adaletin gereğidir. Ve rahim isminin gereğidir. Ne, bazen yani ne yazık ki bazı e, uygulamalarda bunu görmüyoruz. Yani mesela hatta bazen e, biraz fazla çaba sarf edenin adeta psikolojik bir sindirmeye devam aruz kaldığını görebiliyoruz ne yazık ki. İşte o zaman ne oluyor? O çabaların önünü kesmiş oluyorsunuz. Bu da ilerlemenin önünü kesmiş oluyor. Kur, e, kurumlar, müesseseler, şirketler vesaire her neyse her şey olduğu yerde saymaya hatta geri gitmeye çünkü diğerleri e, boş durmuyor bu arada. Efendim e, geri gitmeye başlıyoruz. Dolayısıyla dünyada da ilerlemek, dünyada da maddi manevi her konuda yükselebilmek ahirette de bu dünyadaki çabalarımızın sonuçlarını alabilmek Rahim ismiyle alakalı arkadaşlar. Hem kendimiz Cenab-ı Hakk'ın o Rahman ve Rahim isimlerinin iki ayrı boyuttaki tecellisiyle motive oluyoruz. Hem de bir başkasını idare ediyorsak onun çabasını görmezden gelmeden onun gayretini ödüllendirerek, ikinci bir ödülle yani ödüllendirerek efendim o gayreti pekiştirmiş. O çabayı artırması için veyahut da sürdürmesi için o kimseyi desteklemiş oluyoruz. E ve böylece arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın bu iki isminin birbirini tamamlaması sayesinde onun katında çalışanla çalışmayanın bir tutulmayacağını öğrenmiş oluyoruz. Üstelik hem bu dünyada hem ahirette ama özellikle ahirette. Çünkü bu dünyada her iyiliğin karşılığını bu dünyada göremeyeceğimiz gibi her kötü de cezasını bu dünyada görmeyecek. Çünkü bu dünyada olup bitmiyor bizim hayatımız. Biliyorsunuz bizim hayatımız bu dünyada başlıyor ama asıl neticesi e, mahşerde alınacak, öbür dünyada alınacak, ahiret inancını bir an bile e, zihnimizden çıkarsak arkadaşlar biz e, bu dünyadaki bütün motivasyonumuzu ve gücümüzü kaybederiz. Hayırda kalabilmek için yani doğruda kalabilmek için bize gereken motivasyonu kaybederiz. Bu bakımdan Cenab-ı Hak için ne denmiştir? Elmanlı Hamdi Hazır da bunu vurguluyor. Dünyanın Rahmanı, ahiretin Rahimi denmiştir. Fakat bu Rahman'ın sadece bu dünyada Rahim'in de sadece öbür dünyada tecelli edeceği anlamına gelmez. Burada birçok ayet-i arkadaşlar, bu çalışanla çalışmayanın bir tutunmayacağını ve Rahim isminin özellikle kişisel çabaların neticesi olarak devreye girecek ikinci bir merhameti ifade ettiğini anlatan birçok ayet-i de burada delil olarak göstermişiz. Bunlardan bir iki tanesini size okuyalım. Ali İmran suresinin 32. ayet-i kerimesi 132. affedersiniz. Ali İmran suresinin 132. ayet-i kerimesinde mesela Cenab-ı Hak ve ve atiye'ullaha ve'r-resule buyuruyor. Yani merhamete maruz merhamete ulaşmak istiyorsanız maruz kalmak olmuyor değil mi yakışmadı merhamete nail olmak en güzeli bu merhamete nail olmak layık olmak istiyorsanız Cenab-ı Hak ortaya bir şey koymanızı istiyor bir çaba koymanızı istiyor ne diyor ve atîullâhe ver Rasule. Allah'a ve peygambere itaat edin ki Neticede la o işin neticesi olarak umulur ki size merhamet edilir, rahmete mashar olursunuz. Mesela buradaki rahmet, rahim isminin tecellisi olan rahmet. Nur suresinin 56. ayet kelimesinde ve ati musallate ve ate uzzekate ve ati al la alaikum turhamun. Buraya burada bir şey daha eklendi. Namaz kılın, zekat verin, peygambere itaat edin ki merhamet olunasınız buyuruyor. Hadis suresi'nin 28 ayeti gelimesinde yahallediğine amin taklahe ve amen biraz ve amin biraz Suhim Ey iman edenler Allah'a saygılı olun onu ondan korkun ona itaat edin sorumluluk duyun Takva var geniş bir kavram olduğu için böyle çok şey söylemiş oldum ve onun peygamberine iman edin yük ku kiflemin rahmetti Bu sayede size iki kat Rahmetinden iki kat versin. İşte buradaki iki kat da e, Rahman ve Rahim isminin e, katlamalı olarak tecellisi. وَيَجْعَلَّكُمْ Nuran تَمْشُونَ بِهِينَ Ve e, onun ışığında yürüyeceğiniz bir nur var etsin sizin için. Buradaki nur tamamen metafizik bir nurdur. Yani akıl nuru, vahiy nuru. E, o nurla yolunuzu aydınlatsın. Ne yapacağınızı hiç şaşırmayın. Ne yapacağınız hep belli olsun. veya فِرْلَكُمْ ve size... Mağfiret etsin, hatalarınızı bağışlasın, örtsün. Vallahu gafurur rahim ve ait gelme. E, pek çok yerde olduğu gibi gafur ve rahim isimlerinin bir arada gelmesiyle son buluyor. E, daha başka ayet-i kerimeler de var. Onlara lütfen bakın e, rahim isminin Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğine dair bir fikriniz olsun. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah rahmetinin her şeyi kuşattığını beyan ettikten sonra son peygambere iman edip belli niteliklere sahip olan kimselerin gelecekte ayrıca ilahi rahmete mazhar olacaklarını belirtmiştir. Araf suresinin 156 ve 157. ayetlerinde bu nedenle yaygın olarak Rahman'ın dünya hayatında herkesi, Rahim'in ise arkadaşlar e, ahirette sadece müminleri kapsayan çünkü Kur'an'daki ifadelerden bunları anlıyoruz, e, kapsayan ilahi rahmeti ifade ettiği kabul edilmiştir. İşte başlangıcımızı ve sonumuzu yani başlarken hayata Rahman'ın ee, rahmetine tecelli olarak başladık ve sonumuzda. O bize, bizde başta verilen rahmetin tecellilerini hayır yolunda, doğru yolda kullandığımız için rahimin tecellisine mazhar olarak tamamlayacağız hayatımızı. İşte başlangıcımızı ve sonumuzu rahmetinin bu iki yönlü tecellisiyle kuşatan Rabbimiz Rahman ismiyle bütün insanlığa mutlak bir ümit bahşederken rahim ismiyle de sorumluluklarını yerine getiren gayret sahibi, iyilikperver insanları neticeden ümit kesmeden bu güzel hallerini sürdürmeyecek teşvik ediyor. Bunu da Yunus suresi 26 ve 27. ayetlerle delillendirmişiz bu tespitimizi. Şimdi arkadaşlar e, bu durumda mümin ee, özellikle de Bismillahirrahmanirrahim e, duasını, niyazını kendisini Cenab-ı Hakk'a bağlayan bu ilsakı yani Rabbimizle aramızdaki bağımızı e, sürekli tekrarlayan bu besmeleyi e, hayatının mihverine, ana çizgisine oturtan Müslüman arkadaşlar ne hayata başladığı nokta bakımından Rabbine güser. Çünkü hangi durumda olursa olsun biz rahmete mazhar olarak bu dünyada hayata başladık. Ee, ve sonra bize peşinden verilenler var bu dünyada bu dünyaya geldiğimizde, bu peşiyle bize verilmiş olanları hak yolda kullandığımız zaman, bu hak yolu sadece yani dini anlamda düşünmeyin, ne yazık ki e, ben de dahil hepimizin zihni böyle dini, dini ve dünyevi diye ikiye ayrılmış olarak bakıyor hayata. Böyle düşünmüyorum. Hak yol demek arkadaşlar, bilimsel çalışmalarda doğru olanı yapmak, ticaret hayatında doğru olanı yapmak, insan ilişkilerinde doğru olanı yapmak, bunları kastediyorum. Yani hayatın tamamında hak üzere, yürümeyi, kendisine verilen o rahmeti, statüsü ne olursa olsun, dünyaya geldiğindeki konumu ve kapasitesi ne olursa olsun, o verilenleri doğru doğru bir şekilde kullandığında neticeden asla ümidini kesmez ahirete iman eden bir kişi. Çünkü ahirette Cenab-ı Hak herkesin bütün yaptıklarının karşılığını verecektir. Hiçbir fark arkadaşlar rahimin tecellisinden de, efendim Kahhar isminin tecellisinden de kurtulamayacaktır. Her fark bir fark olarak tezahür edecektir. İster cennete gitsin kullar, ister cehenneme gitsin. Cehennemlikler arasında da derece farkları olacaktır. Azaplarının miktarı bakımından farklar olacaktır. Çünkü onların içinde de iyilikleri olanlar var. Onlar zayi olmayacaktır arkadaşlar. Onlar dikkate alınacaktır. Cennetlikler içinde de kusurlar, eksikler var. Aynı işi yapmış olsalar bile iki kişi kişinin niyetleri aynı değil veyahut da tarzları aynı değil. Biri daha e, ihsan mertebesine uygun düzeyde daha seviyeli işler ortaya koyuyor. Öbürü daha böyle yalap çalap yapıyor. Bu farklar aynı şeyi başarmış olsalar bile mutlaka dikkate alınacak ve aralarında bir seviye farkı olacaktır. Ama şunu söyleyebiliriz bunları topluca düşündüğümüzde arkadaşlar Allah katında bizim ortaya koyduğumuz hiçbir çaba isterse bir iş için parmağımızın ucuna oynatmak olsun isterse zihnimizden geçirmek olsun. Mesela zihnimizden geçirdiğimiz iyiliklerimizin bile karşılığı verilecek ama kötülükler amele dönüşmediği sürece onlar efendim affedilecek. Bu da Rabbimizin Rahman isminin bir başka tecellisi olmuş olacak bize. Dolayısıyla arkadaşlar ahiret inancını ve Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimlerinin dünya ve ahiretteki tecellilerini göz önünde bulundurmadığımızda yani bu kadar özet olarak bile olsa göz önünde bulundurmadığımızda ümitsizliğe kapılmak, yaratılışımızdaki eksikliklerden dolayı yaratıcıya küsmek, işte yaşadığımız hayatın zorluklarından dolayı hemen doğru olandan vazgeçmek, mesela hemen yanlış olana kolay olduğu için vermek çok mümkün bu bakımdan. Ee, efendim ahiret bir an bile e, aklımızdan çıkmamalı. Bizim bütün davranışlarımızın şu andaki attığımız her adımın, söylediğimiz her cümlenin e, bir taraftan da ahiretteki yerimizi belirlediğini orada adeta ucu bize bağlı olan bir kablonun adeta gözle görünmez bir kablonun ahirette böyle ya cennetteki yerlerimizi ya cehennemdeki Allah korusun düştüğümüz yerleri mahşer meydanındaki hallerimizi bir taraftan çizmeye oluşturmaya devam ettiğini hatırlamazsak bu motivasyonu çok kolay kaybedebiliriz Allah korusun üstelik de bu kadar büyük bir engin bir rahmetten söz edip dururken böylece arkadaşlar Rahman ve Rahim isimleri arasındaki ilişkiyi, aralarındaki nüansı ve bunun bizim için ne ifade ettiğini anlatmaya çalıştık kısaca. İnşallah bundan sonraki bölümde Rahim isminin Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini ve bize tecelli ederse ahlakımızın nereden nereye yükseleceğini anlatmaya çalışacağız. Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak her anımızı rahmetiyle kuşatsın dileyelim.